Tüylerim diken diken oluyor ve yüreğim sıkışıyordu. Ayın şafağın koynuna girdiği zaman nasıl olduysa korkularım ve umutlarım birlikte yok oldular. Hiçbir şey düşünemez oldum. Artık benim için ne kaçmanın ne de burada kalmanın bir anlamı vardı. Çünkü artık ikisinin anlamı da ölümdü. Bizi güneş doğmadan bir derinin kenarında durdurdular. Suyu görünce hepimiz korkumuzu atıp suya doğru hücum ettik. Daha bir iki adım atmıştık ki silah sesleri kulaklarımızı yırttı. Ayaklarımızın altındaki toprak titremeye başladı. Toza dumana karıştık. Hepimiz korkuyla sığır sesine benzer sesler çıkararak böğürdük. Kendimizi yere attık. Silah sesleri sustu. Sabah yeleği üzerimizdeki tozu dumanı süpürüp götürdü. Bizim yere serildiğimizi gören Alman askerleri kahkahalarla gülmeye başladılar. Korkaklığımızla alay edip bütün Macarların korkak olduğunu söylediler. Alman askerlerin kahkahaları durulup alayları tükenince, yumuşak toprağın üzerindeki kafalarımıza basa basa yürümeye başladılar. Canımız çok acıyordu ama hiçbirimizden ses çıkmıyordu. Ben, midemin yine harekete geçeceğinden korkuyor... Tetikte bekliyordum. Yaşları küçük olanlar ağlamaya başlayınca Almanlar bir kez daha yüksek sesle güldüler. Onların gülmesi bitince komutan sert bir sesle ayağa kalkmamızı emretti. Yalnız ben ayağa kalktım. Bunu nasıl yaptım bilmiyorum. Ama bizimkiler de Almanlar da şaşkın şaşkın bana baktılar. Komutan tekrar bağırdı. Bizimkilerin kimileri korkusundan, kimileri de anlayamadığından ayağa kalkmıyorlardı. Ben yanımdakilere kalkmaları gerektiğini fısıldadım. Ağızdan ağza dolaştı söylediklerim. Herkes ayağa kalktı. Ağlayanların sesi kesildi. Bakışlarım bir an öksüren komitacıyı aradı ama göremedim. Komutan şimdiye kadar duymadığım ürkünç bir sesle askerlere bağırdı. Biraz önce gülen Alman askerlerin suratları yeniden sertleşip demir rengini aldı. Komutanın ikinci emriyle bizi ite kaka sıraya dildiler. Araçlar hareket etti. Biz de yeniden yürümeye başladık. Ama süngüler ve dipçikler de yeniden çalışmaya başladı. Süngülerden kaçtıkça birbirimize yaklaşıyor, bir araya toplanıyorduk. Ninem hep, ''İnsan öleceğini anlayınca Meryem Ana'yı çağırmalı. Çünkü iyi insanları hep o yanına alır.'' derdi. Ben de Meryem Ana'mızı anıp bizi de yanına almasını istedim. Bir yudum su bile içmeden dereyi geçtik. Yamaçta bir süre yürüdük. Komutan yine o çirkin sesiyle bizi durdurdu. Askerler bizi yolun kenarına tek sıra halinde dizdiler. Ön tarafta bir karışıklık oldu. Oraya doğru bakınca askerlerin öksüren komitacıyı yine havada uçururcasına götürdüklerini gördüm. Bir ağacın yanında yere bıraktılar. Kolları bağlıydı. Askerler onu dizüstü çöktürdüler. Bir grup asker tam bizim önümüzde durup öksüren komitacıya nişan aldı. Öksüren komitacı tek tek hepimize baktı, gülümsedi. O bize göz kırparken, ağır ve kinci bir ses emretti. ''Ateş!'' Askerler bu emre uyarak önce ''Hay Hitler!'' diye bağırdılar. Sonra da ateş ettiler. Öksüren komitacı, yüzü koyun düştü. <Gülüyor> Simon'un yaşlı bir adamı boğazlamasından sonra Avusturya polisinin onu tutuklayıp beni apar toparsınız sınır dışı etmesiyle ne yapacağımı şaşırdım. Sınırda bizimkiler kimliğimi belirleyen bir belge düzenlediler. O belgeyle Sopron'a giden bir trene bindirdiler. Sınıra yakında bir istasyonda dursaydı inip yalnız başıma yeniden yoluma devam edecektim. Ama tren gece boyunca yol aldı. Bilmediğim yollarda yürüme korkusu ve parasızlığım da Düşündüğümü yapmama engel olduğu için hiçbir yerde inmeye cesaret edemedim. Sopron'a geri döndüğüm gün, tanıdığım Mas mavi gökyüzünde güneş yine parıldayarak geziniyordu. Köye gitmek istiyordum ama karımın yüzüne nasıl bakacaktım? Son güne kadar beni caydırmak için uğraşmış, kararlı olduğumu görünce de Ferenc, gitmeni istemiyorum. Biraz sabretsen. Biz bize yeteriz. Eğer beş çocukla beni yalnız bırakırsan bir daha geri dönme diye sıkı sıkı tembih etmişti. Ama ben Stalin'in askerlerine esir olmaktan korkumdan buralardan gitmek için onu dinlememiş, esir olduğum günlerde Alman askerlerin anlattığı Hür Cennet'i bulacağım inancıyla yola çıkmıştım. Karım son sözlerini azık torbamı elime verirken söylemişti. Ferenc, artık her şeyi bitirdiğini bil. ''Yine söylüyorum, sakın geri dönme. Döndüğünde beni değişmiş ve başkasının Maria'sı olarak bulabilirsin.'' demişti. Maria inatçı bir kadındı. Ya şimdi söylediği gibi değişmiş ve başka birinin Maria'sı olmuşsa? Eve gitmemin de bir anlamı yoktu. Ama gidecek de başka bir yerim yoktu. Sopron'dan köye doğru yola çıkarken kafamın içi allak bullaktı. Sürekli kendimi teselli etmek için... Bu kadar kısa sürede ne değişebilir ne de başka birinin olur diye söyleniyordum. Sadece bu düşünce yüreğimi serinletiyordu. Birden ne olursa olsun kabulümdür diyerek bütün kuşkuları bir kenara itip köye doğru hızla yürümeye başladım. Hızlandıkça umutlarım büyüdü. Hatta bundan sonraki yaşamım üzerine bile düşünmeye başladım. Yollarda yine askerden geçilmiyordu. Sık sık da kimlik kontrolü vardı. Yanımda sınırda verilen belgeden başka bir belge yoktu O da doğru dürüst okunmuyordu zaten Bu tanıtım belgesiyle köye varmadan tutuklanacağım aklıma gelince Hemen yoldan ayrıldım Yolun uzağından ve kimseye görünmemeye çalışarak yürüyordum Akşam alaca karanlığında köyün içinden geçtim Beni kimsenin görmesini istemiyordum Üstüm başım eski ve kirpas içindeydi Sakalım da uzamıştı Bahçe kapımızdan girdiğim zaman yine bacaklarım titremeye başladı. Bahçe duvarının üzerine oturup bacaklarımın titremesinin geçmesini beklerken yeniden ''Ya Maria?'' dediğini yapmış, başka birinin Mariası olmuşsa diye geçirdim aklımdan. Bu düşünce usumdan bir yel gibi geçince de içime bir burgu girdi. Önce yüreğimde, sonra da beynimde dönmeye başladı. Korkumdan, ne kapıya doğru yürüyebiliyordum, ne de kaçıp oradan uzaklaşabiliyordum. Bir an kendimi kurtlanmış, yağlı bir et parçası gibi hissettim. Hiçbir neden yokken vücudumdan terler boşandı. Ağlamaya başladım. Kalktım, Almanların çiftliğine doğru yürüdüm bir süre, sonra geri döndüm. Alman komutanın boğazıma bastığı yere kadar gittim. Orada da annemi anımsadım ve yeniden bir ağlama çöktü yüreğime. Doyasıya ağlamaya karar verip yere çömeldim. Gözlerimden sicim gibi yaşlar aktı bir süre. Yaşların arasında ormandan köye doğru bir ışığın geldiğini görünce aceleyle eve doğru yürümeye başladım. Bir yandan gözlerimi siliyor, bir yandan da ışık beni yakalamadan eve girmek için acele ediyordum. Birkaç kez kapıyı vurdum. Maria önce seslendi, sonra da kapıyı açtı. Gaz lambasının ölgün ışığında yüzümü görünce sırtını dönüp yürüdü. Ben içeri girip girmeme ikilemi içindeyken, orman tarafından gelen ışık evimizin duvarlarını yalayıp geçti. Kendimi hemen içeri attım. Kapıyı yavaşça kapadım. Sırtımı kapıya dayayıp gaz lambasının ışığında, yıllar önce bizim yattığımız gibi yatmış uyuyan çocuklarıma şöyle bir baktım. Uyandıkları zaman onlara verebileceğim, Hiçbir şeyim yoktu. Ne cebimde, ne de torbamda. Boynumu büktüm onlara bakarken. Yarım kalan ağlamamı sürdürmeye karar vermiştim ki, Maria'nın sesini duydum. Sahibini terk eden köpekler ya acıkınca, ya da yatacak bir yer bulamayınca sahibinin evine gelirlermiş, dedi. Sesinde hem öfke, hem de çocuklara bakmaya bile hakkın yok anlamı yüklüydü. E ne söylese haklıydı. Onu beş çocukla yapayalnız bırakmış, hür cennetimi aramaya çıkmıştım. Bundan sonra da fırsat bulursam, belki yine yollara düşecektim. Öyleyse, neden geri gelmiştim? Neden cesaret edip de geri dönüp gitmemiştim? Ya Maria biriyle evlenmeye karar vermişse? Düşünceler boğazımda düğümlendi. Maria gaz lambasını alıp, önce annemin, sonra da bizim yatak odamız olan içerideki odaya girdi. Karanlıkta, bir süre oturdum. Yorgunluktan olacak, çabucak uykum geldi. Yumruğumu mideme bastırıp uykuyla uyanıklık arası düşüncelere daldım. Simon aklımı çelinceye kadar çok mutluyduk. Topraklarımızı nasıl işleyeceğiz diye durmadan düşünüyordum. Savaşta bütün ailesini kaybetmiş, bir yönüyle bana benzeyen Maria'yla da bir bütün oluruz diye evlenmiştik. Sonra da ölen annelerimizin, kardeşlerimizin adlarını verelim diyerek Altı yılda altı çocuğumuz olmuştu. Ama bir gün Simon, komünistler önce her şeyimizi alacaklar, sonra da asker edecekler, sesimizi çıkardığımız zaman da ya çalışma kamplarına gönderecekler ya da öldürecekler deyince, bütün geleceğe yönelik umutlarım silinmişti. Ve korkmuştum. Korkumdan da buralardan uzaklaşmanın en doğru yol olacağını düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Şimdi ne yapayım? Duyduğuma göre herkes komünist olmuş. Ama ben komünist değilim. Olmak da istemiyorum. Ya Maria da komünist olmuşsa? Bana ters davranmasının nedeni de oysa? işte bu düşünce beni çok rahatsız etti. Ürktüm. Uykum da kaçtı. Kalkıp evin içinde gezinmeye başladım. Sonra da her şeyi göze alarak... Maria'nın girdiği iç odaya girdim. Odanın duvarında... Tanımadığım giysiler asılıydı. Sanki gaz lambası da sadece onları aydınlatıyordu. Maria benim içeri girdiğimi görünce arka bahçeye açılan kapıdan çıktı. Belli ki benimle konuşmak istemiyordu. Oyunun bittiğine kendimi inandırmaya çalışarak çocukların yattığı odaya döndüm. Hala biraz köz olan ocağın karşısına oturup gece yarısına kadar anılarımla gezindim.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 Murat Tuncelin yazdı.